95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Arzu Yeşilyurt Okur'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet, seçim sonrası ilk e, yeni dönemin diyelim e, ilk Açık Yeşil'indeyiz. E, değişim olmadı e, işin özeti. E, özellikle e, Açık Yeşil'in gündemi açısından... Ve diğer her konuda aslında çok daha zor günler bizi bekliyor iklim politikaları açısından doğaya yönelik işte inşaat ekonomisinin madenciliğin vesairenin biraz sonra bazı haberlerde de bahsedeceğiz doğaya yönelik saldırıları açısından diyelim hatta hatta kanal İstanbul'un tekrar gündeme gelmesi söz konusu gibi görünüyor muhtemelen ekonomik krizden çıkış Amacıyla bağlantılı olarak bütün bunlar bir araya geldiğinde Yeşiller ekoloji aktivistleri için çok zor bir dönemin girişindeyiz ama herhalde mücadeleye devam edeceğiz özellikle de bugün 31 Mayıs gezinin 10. yılındayız açıkçası bunu da hatırlatalım belki. Ee, mücadeleye devam etmek dışında herhalde bir e, şansımız yok. Ömer abi ne diyorsun? Evet evet tamamen aynı fikirdeyim ben de. Ve yani Açık Radyonu'nda işte yeni şey başlıyor dinleyici destek projesinde bir, uzunca bir ara verdik yani yüz yüze görüşme imkanı yoktu ama bir mektupta da dinleyicilerimize, okurlarımıza ve programcılarımıza mektupta da belirttik. Bu cumartesi başlıyor ve 9 gün boyunca cumartesi sabahında onda başlayıp önümüzdeki bir sonraki yani pazar günü bitecek 13'ünde bir kampanya. Kampanyada demek doğru değil. Bayağı bu işte var olma stratejisi olarak cesaret başlığını da koyduk başlığınıza me yolladığımız mektupta. Bu 28. yılı doldururken aynı mücadeleye ciddi bir şekilde devam etmenin tek çare, strateji olduğunu da söyleyen Hatta e, Muhannes Şaşkal'ın da değerli karikatürist bir, parlak bir karikatüristini de koyduk. Bir Newton sarkacı C harfi ayrılmış ve Hı, esarete evet. esareti dağıtmak üzere vurmak üzere. Gerçekten es mükemmel bir e, şey. Yani bu e, Rebecca Solet'in bir kitabı vardır meşhur Karanlıktaki Umut. Bizde de Yeşil Gazete TV'de onu ilk bir yakınsama diye bir program yapıyoruz birkaç aydır. İlk programda onu konuşmuştuk o kitabı. Yani bütün şey aslında mücadelelerin birdenbire kazanılmadığı aslında çok uzun bir süreçte yavaş yavaş Belki de mücadele edenler farkında olman ve belki de görmeden e, kazanımların elde edildiğini işte e, Amerika'daki sivil haklar hareketinden daha, ta hatta köleliğin kaldırılmasından başlayarak 68 hareketinden geçerek falan anlatan çok önemli bir kitap Türkçe'de de var. E, aslında tamamen e, onunla yola devam etmek dışında bir şansımız yok herhalde. E, yani bugünden yarına Büyük yenilgilerle karşılaşıyor olsak bile e, mücadele içinde e, uzun vadede e, aslında e, daha iyi bir dünyaya doğru belki tabii ki krizi vesaire işi e, biraz bozuyor ama e, bugüne kadar gitmeyi başardı insanlık diye bir e, umudu işte bu cesareti e, var olma cesaretini var olma stratejisi olarak cesareti belki de böyle. Tarif evet ben de yani bu çağrı mektubunda da aşağı yukarı bunları belirtmeye çalıştım. Yani biraz cesur olmakta sakınca yok diye başlıyordu sevgili dostlar diye mektup. Hakikati konuşmakta da sakınca yok. Yani şurası artık iyice kesinleşti diyebiliriz. Başımız belada iyice belada üstelik. Yani korkunç üçlü ile yüz yüzeyiz. bizi var eden varlığımızı sürdürmemiz için mutlak surette elzem olan her şeyde yani dünyada iklimde, demokraside, barışta hem de hepsi birden ciddi krizde. Yani birbirine tümüyle bağlı bu üç krizi aşıp hepimizi diriltecek, sağaltacak olan geleceği el birliğiyle yaratmaktan başka çaremiz yok. Bu mutlak bir luk, yani cesur yeni dünyayı. Tabi kazınak içinde, baştan başa yeniden yazmak zorundayız hem de hemen şimdi. Yani zorlu bir durum ama iyi haber, Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızda akan cesarette mevcut diye yazmıştık. Yani radyomuzun çeşitli programlarında her gün paylaşmaya çalıştığımız bazı temel gerçekleri dile getiren dünyada genç, yaşlı, çocuk yazarların, düşünürlerin, bilim insanlarının, sanatçıların ve aktivistlerin bu olağanüstü aciliyet haline ilişkin son zamanlarda söylediklerinden de birkaç bilgece sözü buradan paylaşmak istedik. Ve başta tabii senin biraz önce sözünü etti Rebecca Solnit'in aslında son derece tecrübeli bir aktivist kendisi. Ama aynı zamanda gençlerle birlikte yazdığı yani mesela Thelma Young Luz Atabua ile Not Too Late yani artık. Çok geç değil hala ve iklim değiş, değiştirme hikayesi e, mutlu, e, şeyden umutsuzluktan mümkünlüğe doğru, mümkünata doğru, imkana doğru yeni yayınlanan bir hey İngilizce kitaptan alıntılar yapmaya çalıştık. Yani Chicago'da e, 2023'te birkaç ay önce yayınlanmış bir kitapta Rebecca Sonnet ve Mike Davis mesela. Tam da bunu söylüyor. Mike Davis geçenlerde kaybettiğimiz önemli bir sosyolog, antropolog ve aktivist. Ömrüm boyunca beni şaşkına çeviren toplumsal mucizelere tanık oldum. Sıradan insanların bir mücadele içinde gösterdikleri cesareti gördüm diyor Mike Davis. Bu alıntı yapılmış. Ya da Rebecca Salonet'te kitabın editörlerinden. Onlar bizim kamusal ruhlarımızı özelleştiriyorlar. Kendi kahraman doğamızı, cesaret, merhamet, eylem kapasitemizi hatırlamaya, bizden önce gelenler arasında her şeye rağmen harekete geçenleri, üstelik bazen de kazananları hatırlamaya ihtiyacımız var diyor. Senin de biraz önce söylediğin gibi. Evet. Ama en ilginç şeylerden bir tanesi de bunun nasıl mümkün olacağını gösteren, yalnız o kitaptan değil tabii Jane Fonda'dan da, 60, yani 80, 80, Kaç, 84 yaşında şimdi. Ta Vietnam Savaşı'ndan beri. O, orada konuştuğu da bir şey var. Yeni daha bu çıktı. Demokrasi aldık. Yani... Sivil itaat, artık sivil itaatsizlik zamanı öyle değil mi diye soruyor. Onca zaman kibarlık ettik, yürüdük, protesto ettik, yazılar yazdık, konuşmalar yaptık. Şimdi çıtayı yükseltmeliyiz artık. Gezegeni ve geleceğimizi kurtarmak için fırsat penceresi hızla kapanmakta. Bu konuda bir şeyler yapmak ve çok cesur olmak zorundayız diyor. Evet. En, en, fonda, şey da, en yani. fonda. Bir yandan da ama karşı tarafın e, saldırısı da e, yoğunlaşıyor. E, Mesela e, bu bir tane şey var. E, iklim inkarcısı, komplo teorisi, yeni bir podcast yapımcısı var. Joe Rogan diye. E, onunla ilgili bir haber çıktı mesela. TikTok'ta, e, biliyorsunuz TikTok bütün bu saçmalıkların en çok yayıldığı ama özellikle de genç kuşak tarafından en çok takip edilen e, mecralardan bir tanesi. TikTok'ta işte dünyanın manyetik alanının 6.500 yılda bir döndüğüne dair Adem ve Havva teorisi adında bir teoriye dair yaptığı yayının 20 milyon görüntüleme aldığına dair bir inceleme vardı Insight Climate News'da geçenlerde. Ve tamamen bu saçmalıklar ya yani bu kompo teorileri, işte iklim inkarcılığını da besleyen ama onun dışında. İşte bu pseudo-science dedikleri yani yalancı bilim e, şeyleriyle ciddi bir saldırıya da geçmiş durumdalar. Yani kötü bir, yani kötümser olmak istemiyorum ama mesela Türkiye'de de e, benzer bir e, sürece hazırlıklı olmak gerekebilir. Çünkü e, gerçekten e, özellikle seçim öncesi son 1-2 yıl içerisinde e, daha önce alışık olmadığımız tarzda e, kömüre yönelik bir, şeyin başladığını özellikle nükleere de ağırlık verildiğini ama kömürde bile e, ki hükümetin gerçek stratejisinde aslında kömürden çıkış var. E, biraz şey de olsa üst örtülü de olsa var ama e, şeyin sektörün çok ciddi bir şekilde e, saldırıya geçti, temiz kömür vesaire gibi e, yalanlarla Hatta bu konuda çeşitli raporlar, kitaplar falan basmaya başladı. Yoktu bunlar yani son son bir yıla kadar böyle şeyler yoktu. Burada da ciddi bir beklemediğimiz şeyle karşılaşabiliriz. Yani dolayısıyla hani şunu söylemeye çalışıyorum, çok fazla uzatmayın. Her açıdan mücadeleye hazır olmak lazım bundan sonra. Yani ne kadar. Bundan sonra politikaları etkilemeye çalışarak yapabiliriz. Ne kadar e doğrudan doğruya artık e, protestoya belki geri dönmek e, zorunda kalabiliriz diye düşünüyorum. Ama bakalım yani umarım e, o kadar kötüye gitmez. Evet yani bu Joe Rogan'dan bahsettim. Mesela bu Spotify'da yaklaşık böyle 10 milyon dinleyicisi olan ve iklim inkarcılığını yayma, başka komplo teorilerinin yanı sıra iklim inkarcılığını da yayan biriydi. Sonunda birçok önemli müzisyen burada bir Spotify'dan çıkarız. Neil Young başta olmak Neil üzere. Başta olmak üzere. Yani... Ama Joe Rogan kaldı Spotify'da bildiğim kadarıyla. Onu çıkarmadılar. Ee, yani son kontrol etmedim ama Joe da devam ediyor. Ee, i̇şte TikTok'ta da aslında da aslında bu tür e, bilim karşıtlığına karşı bir politika geliştirilmiş ama mesela bunları engellemiyorlar e, ve bu saçmalıklar yayılmaya devam ediyor ve inanılmaz bir şekilde bu saçmalıklar küreselleşiyor yani e, şeyin tabii ki bunun artık sınırının olmaması TikTok'un falan. Ee, ve dil bilenlerin de artması sayesinde e, bu şeyler Türkiye gibi ülkelerde de çok hızlı bir şekilde yayılıyor ve yeniden üretiliyor bu saçmalıklar. O yüzden e, bunlara karşı da biraz dikkatli olmak bundan sonra gerekiyor. Evet yani belki. skandalın önde gideni, önde gideni de oldu. Mesela COP28 işte iklim zirvesi olabilecek en üst düzey iklim meselelerinin uluslararası alanda konuşulup çözüm getirilmesinin amaçlandı arena ve COP28'in başkanı olan Sultan El Cabir'in şey ortaya çıktı yani tam bir yeşil badana olarak Wikipedia'da kendini böyle kontrollü, kontrollü narratif dedikleri söylemler geliştirdikleri ve çok iyi bir iklim savuncusu oldu olduğunu Finlanda. halbuki dünyanın en büyük dördüncü müdür neydir? ya da yedinci hatırlamıyorum şimdi en büyük petro şirketlerinden birinin CEO'su Adnok'un bu da bir milli petro şirketinin CEO'su ama aynı zamanda iklimi de değiştirecek birisi olarak sunuluyor ve bu Kipilia gibi dünyada en çok kullanılan e, şeylerden bir tanesinde. Bunu nasıl Aa. yaptılar acaba? Bu haberi ben de okudum. Yani Wikipedia'nın editörlerinde mi satın alıyorlar yoksa... Çünkü aslında Wikipedia'da o kadar kolay değil. E, değil evet. başlıkları, çok... başlıkları bu şekilde temizlemek yani. Evet. Yani şey var. Araya girerek cümlelerle çok ustaca yapılmış bir şey. Wikipedia sayfalarında editörlük kendi takımı tarafından Sultan El Cabir'in uh -huh. kendi Takımı tarafından girilip yapılmış. Çok ilginç şeyler. Evet. Yani fark edilmese e, bunlar tabii fark edildiği için sonunda bu düzeltilebilir bir miktar. Ama fark edilmese bunu, bunu herkes yapıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani Wikipedia'nın e, sayfalarına girip yani çok da böyle göz önünde olmayan birisine baktığınızda kendisi tarafından düzeltilen çok fazla giriş var. Yani onu Türkçe Wikipedia'da hele feci durumda bu. E, Mesela Türkçe, Türkçe Wikipedia'ya girip birisine baktığınız zaman doğrudan o kişi tarafından yazılmış olduğunu anlıyorsunuz bazı başlıkların. Yani o kişiyi öven cümleler falan oluyor ki Wikipedia'da olmaz normalde böyle şeyler. <gülüyor> e, ama Türkiye'de durum iyice var tabii. E, ama bunu tabii tutup da e, bu kadar e, üst düzey birisi yaptığı zaman e, tabii ortaya çıkıyor yani çıkmaması mümkün değil. Evet ama yani son bu çok uzun mu konuştuk bilmiyorum ama bunu bitirirken yani bir var olma stratejisi olarak cesaret başlığıyla anlatmaya çalıştığımda çok ilginç bir alıntıya da yer vermeme izin verirsen. Yani bu Julian Agon kendisine ayrılan bölümde çok ilginç bir olayı anlatıyor işte açık açık. E, Yeşil'de de Açık Radyo'nun çeşitli programlarında da konuşma fırsatımız oldu. Bu 2016'da yanılmıyorsam işte batmak üzere olan adalardan e, son çığlık olarak işte bir petrol arama gemisinin önüne kanolarla küçücük pire gibi bit gibi kanolarla çıkıp durdurması bir günlüğüne de olsa durdurmayı başardıklarının harika bir hikayesi vardı. Onun iç yüzüne ilişkin bir şey var bir ufacık alıntı vereyim mücadele açısından yani son derece e, ilginç bir şey var şimdi yelkenli kanolarla gidelim diyorlar bunu engellememiz biz boğulmadık mücadeleye devam ediyoruz de, demek için bir gösteri yapacaklar fakat yelkenli yelken yapacak nasıl yapılacağını bilen kimse kalmamış adada da o yüzden şunu yapıyorlar. Bir kadın kalmış bütün adalarda orada e, bilen. O da 90 yaşında ve ölmek üzere. Ona gidiyorlar dokumal ustası kadın, Maria. Maria uzun evet. bir şeyle geçip iki hafta boyunca 15 kadına öğretiyor. Yelkenin nasıl dokunacağını öğretiyor. Evet pandanus bitkisinin yapraklarını nasıl soyulacağını. ...ipliklere ayrılacağını... ...ve dokunacağını öğretiyor. Ve ondan sonra da ölüyor kendisi. Ve fakat yapmışlar. Yaptılar yani. Ben bu arkası, arka planındaki bu hikayeyi bilmiyordum sadece. Burada Hulian Aguon... ...uzun boylu etraflıca anlatıyor. Ve şöyle diyor. Yani Pandanus bir... E, ...yelken dokumayı 15 yerli kadına... ...öğretmekle bir mucize yarattım Maria. Ömrünün son iki haftasında... ...diyor ve pandanus yapraklarından ve sevgiden başka hiçbir şey yoktu elinde. Ama o yapraklarla dünyaya yeni bir pencere açtı. Şuraca evet. uzanıp ölmeyi reddeden iyi insanların mümkün olabilirliğe duyduğu saygıya dayanan ve hepimize yer açan bir geleceğe sahip bir pencere. Bu pencereden geleceğe tırmanacak cesaretimiz olmazı diyor Hul Julian Aguane. Evet, Müthiş bir hikaye bence de. Yani e, pes etmemeye yani karamsarlığa, depresyona girmeye zamanımız olmadığını e, söyleyen, e, beklemeye e, bekleme şansımızın da olmadığını gösteren çok önemli bir anekdot bu da gerçekten. Evet yani e, bundan sonra çok konuşuruz. Önümüzdeki programlarda e, yeni gelişmeler olacaktır. Bunlara karşı nasıl bir mücadele? İklim hareketinin, ekoloji hareketlerinin nasıl bir mücadele? devam etmesi gerektiğine dair bir şey olacaktır. Konuşmalar yapacağız. Hatta konutlar belki ağırlarız. Evet, evet. Yani Ama... Ben pardon sözünü kestim. Bir de son şeyi ekleyeyim. Yani 3 Haziran Cumartesi başlıyor işte bu dinleyici destek özel yayınlarımız. Pek çok konuğumuz olacak. Ve burada da böyle yani Şeye de denk geldi 1968 devriminin başlamasının 55. yıl dönümüne de bugünler denk geldi. Yani şenlikli bir engelme yapalım diyoruz ve sizi yaşanabilir barışçıl ve demokratik bir dünya için bu cesur dönüşüm dalgasını birlikte yaratmaya ve radyonuza bir kez daha destek olmaya çağırmaktan da onur ve mutluluk duyuyoruz dedik. Yani dünyada ve ülkede iklim, demokrasi, barış krizlerine karşı dinleyicilerimizle birlikte omuz omuza. Yeni cesur, yeni dünyayı kurma yolunda yeni bir radyo şenliğine doğru Evet, cumartesi günü başlıyoruz. Evet, cumartesi başlıyoruz. Evet, son birkaç dakikamızda e, bununla bağlantılı bir haberle devam edeyim. Yani bu konuştuklarımızla bağlantılı daha doğrusu. E, ekoloji aktivistleri Pakistan'da bir yeryüzü konferansı çağrısı yapmışlar. E, COP28'i bu demin konuştuğumuz El Cabir'in bir petrol şirketi CEO'sunun başkanlığını yapacağı COP28'i Dubai'i boykot çağrısı yaparak aynı sırada muhtemelen aynı tarihlerde herhalde Aralık ayında Pakistan'da bir yeryüzü sosyal konferansı düzenlenmesi için çalışmalara başlamışlar. İlginç bir çağrı özellikle güneyden yani daha çok güney ülkelerden, gelişmekte olan ülkelerden Ağırlıklı olarak da işte Pakistan e, gibi yerlerden, Afrika ülkelerinden falan çağrıcılar var. E, bunu takip etmek lazım. Yeryüzü e, konferansı. Yeryüzü yer konferansı yani bir tür alternatif zirve düzenleme çabası e, olacak gibi. Onun dışında göze, gözüme çarpan birkaç ilginç haberle e, kısa kısa bitirelim e, açık yeşili. E, Carbon Brief'te çıkan enteresan bir haber vardı. Gizli. E, şu an gün önce e, Montreal protokolü biliyorsunuz e, 1987'de bütün ülkelerin imzaladığı ve dünyanın en başa çevre anlaşması olarak bilinen e, ozon tabakasını incelen gazların yasaklanmasına dair bir anlaşmadır. E, bu Montreal protokolünün e, başarılı olduğu özellikle CFC e, yani kloroflorokarbon ve karbon yani HFC e, HCFC diye iki gaz ve birkaç gaz daha ve bunların türevlerinin yasaklandığı bir anlaşma. Bunun e, başarılı büyük ölçüde başarılı olduğu yani hala kaçak üretilse de bu gazlar bazı ülkelerde büyük ölçüde e, başarılı olduğu ve ozon tabakasının e, tamamen tamir yolunda olduğuna dair haberler Biz zaten okuyorduk. Zaman zaman e, tekrar e, ozon tabakası incelse de e, tamir yoluna doğru girdiğini okuyorduk. Fakat ilginç bir şey var bu haberde. Yeni bir araştırmaya göre Montreal protokolü aynı zamanda küresel ısınmanın da e, yavaşlamasını sağlamış. Yani bir anlaşmayla e, iki başarı elde edilmiş. E, çünkü bu CFC ve H CFC gazları aynı zamanda çok güçlü sera gazları. Hatta o kadar güçlü ki yani CFC'nin e, karbondioksitle karşılaştırıldığında ısıtma potansiyeli 5.000 ile 15.000 kat fazla. HFC'nin de öyle bir şeydi, 14 bin kat falan daha fazla. Bu iki gaz yasaklandığı için, ve onun yerine konan gazlar, HFC denen gaz da gazı da her ne kadar şey olsa da, sera gazı olsa da onlar kadar güçlü sera gazı değil. Dolayısıyla o sayede, yani bir hesap yapmışlar, bu gazların yasaklanması 100 yıl sonuna kadar yarım derecelik küresel ısınmayı önlemiş şimdiden. E, bir şey. bu çok çok önemli bir haber yani yarım derece az bir şey değil şu anda henüz bir yarım derecelik ısınmayı önlemiş değil elbette ama yüzyıl e, sonuna kadar gerçekleşecek ısınmanın yarım derecesini şimdiden engellemiş durumda e, hatta e, şeyin e, 2050'ye kadar e, artıkteki Kuzey kutup çevresindeki ısınmayı da 0,88 derece 2050'ye kadar hem de engellemiş bu da diyorlar e, yaklaşık Arktik'te e, 2020 itibariyle yarım milyon kilometre karelik Arktik yaz buzunun, buzunun e, deniz buzunun kaybolmasını engellemiş oldu e, ve yani çok ciddi anlamda e, bu e, hesapta olmadan belki de yani ozon tabakası için yasaklandı o gazlar çünkü ama hesapta olmadan e, e, küresel ısınmayı da birazcık yavaşlatmış oldu. Bu da aslında başarılı bir anlaşma yapılsa bunun ne kadar önemli olduğunu ee, gösteren ilginç bir haber e, diyebiliriz. Ee, e, onun dışında kötü haberler var. Çin'in karbondioksit emisyonlarının artışa geçtiği haberi var yine Carbon Brief'te. Ee, 2023'ün ilk çeyreğinde %4'lük bir artış göstermiş ve 2021'deki e, rekorunu kırmış. Yani azalmaya başlaması gereken emisyonlar Çin'de hala artıyor maalesef. E, bu da e, iyi bir haber değil. E, Uluslararası Enerji Ajansı'nın yeni bir raporu var. Bu rapor e, yenilenebilir enerji yatırımlarının e, fosil yakıt yatırımlarını geçtiğini söylüyor ama aynı rapor e, aslında fosil yakıt yatırımlarının da arttığını da söylüyor. Yani bu da çok e, can sıkıcı. Yani fosil yakıt yatırımları artıyor, yenilenebilir enerji yatırımları daha fazla artıyor. Daha fazla arttığı için bundan bir olumlu yan çıkartıyoruz ama fosil yakıt yatırımlarının artık durdurulması lazım değil azaltılması evet, Dur durdurulması kimse, lazım. Kimse şey yapmıyor. Durdurma bunu, yönünde söylemiyor bile. Bunu bunu maalesef evet kimse e, dile getirmiyor. Onun dışında bir iki kısa haberle bitirelim. E, COP30 yani ne zaman olacak COP30? Bu sene 28 olduğuna göre 20, 2025'teki COP30 e, Brezilya'da yapılacaktı. Brezilya'da Belen kentinde yapılması kesinleşmiş. Lula de Silva Amazon bölgesinin başkenti olan, Brezilya'daki Amazonların başkenti olan Berem'de e, olması kararını verdiklerini açıklamış. Bolsonaro yaptır, yapmamıştı zaten, yaptırmamıştı. E, tabii Bolsonaro kendi elindeki şeyden vazgeçmişti. Vazgeçmişti. <gülüyor> e, e, evet, böyle toparlayabiliriz herhalde. E, ha, bir de şey haberi ilginç, iyi haber kategorisine verelim. Ee, Almanya'da fotovoltaik e, güneş panellerinin toplam e, sayısı 3 milyonu bulmuş 70 gigawata ulaşmış e, ve Almanya'nın toplam enerji elektrik pardon e, üretiminin %10'u e, güneşten karşılanmaya başlamış bir rekor bu e, 29 Mayıs itibariyle e, rekor kırılmış. Ama aynı anda e, kömür, kömür, kömüre de devam ediliyor tabii. E, her ne kadar 2030'da kömürden çıkış kararları var ama kömüre de devam ediliyor. Ama asıl ilginç negatif haber e, otomotiv sektöründen 2023'ün ilk aylarında satılan e, otomobillerin karbondioksit emisyonları önceki yıla göre artmış durumda. Yani daha kirletici araçlar satılıyor, daha az elektrikli ve hibrit araç. Satılıyormuş ee, Almanya'da mesela bu da son derece tuhaf e, bir şey yani elektrikli araç yönünde gitmek yerine tam tersi yönde gittiğini belki otomotiv sektörü belki tüketiciler bilmiyorum bunun açıklamasını ya da belki hükümetin yeterli e, politikalar uygulamaması nedeniyle e, olabilir. E, kimse e, spordan vazgeçmiyor <gülüyor> SUV spor yapmak için kullanılıyor ya o büyük arabalar SUV de hem SUV hem de büyük Alman arabaları yani klasik Alman arabalarından e, evet. kimse vazgeçmiyor o anlaşılıyor hatta artıyor e, bir, bir son bir şeyle bitirelim e, vaktimizi aşmadan ama gelecek hafta bunu konuşalım vaktimiz olursa çok ilginç bir analiz çıktı yine Carbon Brief'te son 10 yılda dünyanın e, %40'ı yani bu çok çok çarpıcı. Ee, dünya e, nüfusunun %40'ı son 10 yılda görülmemiş, yani bütün zamanların en rekor sıcaklıklarını yaşamış. Yani bu, bu bunu siz 50 yılda falan beklersiniz belki. Ama 10 yılda böyle bir şeyin olması %40'ın e, bunu yaşaması son derece ilginç. Çok detaylı bir haber. E, bunu belki daha detaylarıyla bu hafta zaman kalmadı ama daha sonra konuşuruz diyelim. Ve burada bitirelim isterseniz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.